Allah Allah Allah Allah Allah ve Allah Allah Evet. ve Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün yine Kitabı Tevhid adlı dersimize devam edeceğiz. Kitabı Tevhid, İmam Muhammed İbni Abdülvehheb'in en değerli, en nefis eserlerinden bir eseridir. Allah'ın izniyle geçen hafta Allah sevgisi ve korku dediğimiz Havf üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Bugün de Allah'ın izniyle yeni bir babla devam edeceğiz. Bu babımız konumuzda kalp ibadetleriyle alakalı bir konu. Üç haftadan beri kalp ibadetleri üzerinde duruyoruz kardeşlerim. Hatırlarsanız sevginin sadece ve sadece ilahi boyutta Allah'a olması gerektiğini ve sevgide şirk koşmamak gerektiğini söylemiştik sevginin değerli kardeşlerim yani Allah sevgisini kastediyoruz ittiba ve teslimiyet gerektirdiğini de hatırlatmıştık Allah'ı sevdiğini ikta eden bir Müslümanın da mutlaka ameli olarak ortaya koyması gerektiğini söylemiştik daha sonra sizlerle beraber korkunun yani havfun bir ibadet olduğunu söylemiştik korku bir ibadettir ve tevhidle alakalıdır Kişi korkusunu ilahi anlamda sadece ve sadece Allah'a yapması gerekir. Gizli bir varlıktan korktuğu takdirde, onun zarar verdiğine inandığı takdirde Allah Subhanahu ve Teala'dan korkuyu gidermiş, ona hasretmiş, ona bağlamış olur ki bunun şirkul ekber kısmına girdiğini de söylemiştik. Bir de haram korku vardı. Allah'a inanmakla, Allah'tan korkmakla beraber başkalarının Rızgına mani olacağına inanarak bir insandan, patronundan, ustasından değil mi kardeşlerim korkması haliydi ki biz buna haram korku diyorduk. Bu da yerine göre Şirkül Askar yerine göre de Şirkül Ekber'e girebiliyordu. Sonra da korkunun tabi haline değinmiştik. Tabi korku, doğal korku bu da caizdir. Eşşari dediğimiz Kur'an ve sünnet hükmedici olanlar bunun meşru olduğuna Dair bize delillerle ortaya koymuşlardı. Bu bapta ise müellif kardeşlerim tevekkül kısacası tevekkül bölümü üzerinde duruyor. Ve tevekkülü bize tanımlıyor ve buna dair deliller getiriyor. Ve tevhidle taalluk ettiği boyutlarına değinmeye çalışıyor. O halde başlığımızı bir hatırlayalım değerli kardeşlerim. Babımız Gavlillahi Teala وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين Eğer gerçek müminler iseniz, eğer tevhid ehli iseniz, eğer iman ehli iseniz, eğer Allah'a ve رسولüne iman etmiş müminler iseniz sadece Allah'a güvenip dayanın. Yani sadece Allah'a tevekkül edin. Buradaki tevekkül ona güvenin, ona dayanın anlamına geliyor. Ayet May'de 23. Tabi bu başlık benim orijinal kitaptan aldığım başlık. Ancak sizdeki başlık ise yalnız Allah'a dayanıp güvenmek. Yani bu kitapta bazen başlıkları kardeşlerimiz farklı şekilde ifade etmişler. Burada sizdeki başlık yalnız Allah'a dayanıp güvenmek. Ama asıl orijinali ise bu Gavlillâhi Teâlâ Allah subhanahu ve taala'nın şu ayet kerimesinin babı ve Allah'e fetavkelü in kuntu gerçek müminler iseniz sadece yalnız Allah'a dayanıp ona güvenin ona tevekkül edin babıdır şimdi bu başlık ne anlatıyor bize yani bu başlıktan bana bazı kardeşler açıklamalarda bulunsun bu başlığın sizce tevhidle alakası nedir? bunlara bir değinelim. Zaten konumuz kısa. Kısa kısa delillerle Allah razı olsun müellif getiriyor. Sözü öncelikle Muzaffer hocama takdim edelim. Evet. Burada eğer Allah'a iman ettiyseniz, hakkıyla tevhid ettiyseniz yalnızca Allah'a ve onun Resulüne güvenin. Ondan başkasına kimseye güvenmeyin. Evet. Eğer sizi rızklarınızı rızklandıran Allah'tır. Evet. Sizin başında bir musibet geldiğinde onu kaldıracak olan yine Allah'sır. Azze ve Celle Onun için Allah'a güvenin. Allah'tan başkasına bez bağlamayın. Sizi yarı yolda bırakacaklara güvenerek Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Güzel. Evet, umudunuzu kesmeyin. Çok güzel. Yani bunları anladığını hocam ifade ediyorsun. Evet. Başka? Evet Ebu Bekir bir konuyla da birazcık da olsa bağlantılıdır. Çünkü e, bir yöndeki konu az önce de sizin gibi bahsettiğiniz gibi e, korkudan bahsedildi. Bir insanın mesela örnek verildi. Bir insanın e, patronunun işten çıkartması takdirde çıkardığı takdirde onun aç açık kalacağı açıkta kalacağı bir korkulara kapıldığında bu bir bakıma yani bu konuyla bağlantılı olacak olursa orada bu kişi e, patronuna artık e, kendisine rızık verdiğine inanarak veya öyle tevekkül ederek, yani o, O'nu düşünerek, O'na dayanıp güveniyordu. buna da oraya bağlayacak olursak, burada da diyor yani Allah'a dayanın, Allah'a güvenin. Madem yaratan Allah, rızkı veren Allah, işleri dünyada çeviren Allah, öldüren, eden Allah, her şey Allah'ın elinde ise, bir başkalarına vesile edinmeyin kendinize. Yani başınıza az önce, Zafer hocamın da söylediği gibi, başına bir musibet geldiğinde bunu senden giderecek olan Allah ki, Allah verdirmek istediği takdirde kimse önüne geçemez veya Allah sana bir şey vermek istediğinde yine bütün dünya bir araya gelse yine bunun önüne geçemez. Madem bunların hepsini biliyor, insan biliyor, bunun bilincindeyse, bu demek ki yani sadece Allah'a dayanacak sadece Allah'a güvenecek yalnızca ondan yardım isteyecek asrı takdirde Allah muhafaza yani ataya düşünecek evet o halde başlığımızın yani bu kitab-ı tevhidle münasebeti alakası çok önemli kardeşlerim biliyorsunuz tevhidin en faziletli amellerinden bir ameldir ve ibadetlerin de en yücesi olan tevekkül tevhidle alakalı bir ibadettir Dolayısıyla burada müellif tevekkülün üzerinde duruyor. Allah'a güvenmenin ve dayanmanın tevhidin ta kendisi olduğunu haber veriyor. Nasıl ki diğer ibadetler Allah subhanı ve ta'ala ya yapılıyorsa tevekkülün de yine aynı şekilde Allah'a yapılması gerektiğini söylüyor. Biz hayatımızın dini olsun, dünyevi olsun bütün alakadar olan meselelerinde Rabbimiz Allah subhanahu ve Taala'ya güvenmeli, ona dayanmalı ve ona iltica etmeli ve bütün her şeyimizi ona teslim etmeli ve öylece değerli kardeşlerim hareket etmeliyiz. Eğer bir kişi tevekkülünü yani ibadetini ki biz demin söyledik, tevekkül bir ibadettir, tevekkülünü Allah'tan başkasına yaparsa Allah'a yapması gereken yerde, Allah'a dayanması gereken makamda Allah'a ilahi bakımdan dayanıp güvenip tevekkül etmesi gerekirken herhangi bir ölmüş saata, yaşayan bir insana veya yaşayan bir patrona, ustaya, lidere, öndere veya herhangi bir kurumlara dayandığı takdirde, güvendiği takdirde bu insan Allah'a şirk işlemiş olur ki biz buna şirkül ekber diyoruz kardeşlerim. O halde öncelikle tevekkülün ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Ben delillerden önce bir giriş yapayım. Sonra da delilleri sizlerden alalım. El tevekkülü fil luga yani tevekkül sözlükte güvenmek ve emaneti teslim etmek. Güvenmek ve emaneti teslim etmek, bir işi birine havale etmek, ona terk etmek, ona güvenerek teslim etmek. Mesela diyelim ki Arapçada şöyle söylüyorlar. Wa kan tu amri ile fulanın ey ca'tuhu ve a'temtü alayhi fihi. işimi filan adama teslim ettim. itimat ettim, güvendim, emanet ettim demektir. Yani bunun anlamı şuna geliyor ona dayandım ona güvendim demek ki tevekkül kardeşlerim bu anlamlara geliyor bir de müfredatta geliyor et tevekkül en te'temide ale gayrike ve teca'lhu nâiben anke hâze tevekkül yani müfredatta tanım olarak şöyle geliyor başkasına senden başkasına itimat etmen güvenmen dayanman ve onu senin yerine vekil olarak tayin etmendir. İşte bu tevekküldür. O halde yani lügatta dayanmak, güvenmek. Bir başkasını benim yerime ne yapmak? Güvenmek ve ona dayanmak. Onu kendi yerime vekil olarak tayin etmek. Dolayısıyla tevekkülün sözlükte, lügattaki anlamı bu. Peki dini anlamı nedir? Isılahi anlamı Allah subhane ve taala'ya her şeyde güvenmek, fayda verenin o olduğuna, zararı giderenin o olduğuna inanarak her boyutta Allah subhanahu ve teala'ya güvenmek, itimat etmek, ona dayanmak. Hayatın her safhasında onun değerli kardeşlerim koruyacağına, fayda vereceğine, zararları gidereceğine, rızgı vereceğine, hayatı güzelleştireceğine, hayrıyla şeriyle bana yol göstereceğine, ben Rabbul Alemin'im bana vereceğine güvenmem, itimat etmem ve dayanmamdır. O halde tevekkülün bu boyutuyla yani dini terimiyle de değerli kardeşlerim üzerinde durmuş olduk. Tevekkül yani sadece dille söylenen, amelle ortaya konulan değildir. Onun yeri aslında kanttır. Yani kan ibadetedir tevekkül değerli dostlarım. Şimdi izin verirseniz tevekkül kaç kısım? Buna da bir değinelim. Çünkü bu kısımlar eğer hakkıyla bilinmediği takdirde insan yanlış adımlar atabilir. Tevekkül alimler tarafından iki kısma ayrılıyor. Kaç kısma? İki kısma. Birincisi Allah'a tevekkül etmek dediğimiz hepimizin bildiği maruf olan tevekkül. Yani bu tevhidin esası olup ibadetin ta kendisidir. Bütün müminlerin Allah'a dayanması gerektiğini bildiren ayetler ve hadisler bu anlamda kardeşlerim bunları bize Bindirir. İkincisi ise Allah'tan başkasına tevekkül etmek. Allah'tan başkasına güvenmek, dayanmak, itimat etmek. Bu da ikinci kısım. Ancak bu ikinci kısım kendi içinde üç kısma ayrılıyor. Ve iki tanesi haram olan, yasak olan kısma giriyor. Bir tanesi ise caiz olan kısma giriyor. Şu an üzerinde duracağımız... Kaçıncı kısmı biz şerh yapacağız? Kısımlara böleceğiz. İkinci kısmı. Zaten hepimizin bildiği birinci kısım maruf. Yani Allah Subhanahu ve Teala'ya güvenmek, dayanmak, tevekkül etmek bu maruf. Bunu biliyoruz. Ancak ikinci kısım olan Allah'tan başkasına güvenmek, dayanmak, tevekkül kendi içinde kaç kısmı ayrılıyor Abdullah hocam? Üç kısmı ayrılıyor. İki tanesi haram olan, bir tanesi ise değerli kardeşlerim caiz olan. A şıkkından devam edelim. Yani üç kısma böldük ya. A, B, C diyelim. A şıkkından devam edelim. A şıkkına göre yani ikinci kısmın A şıkkı diyelim. Sadece Allah'a güvenmesi gerekirken Allah subhane ve taala'nın güç getirdiğini bildiği halde bir başkasına güvenme hali ki dayanma hali ki bu şirk kısmına giriyor. Mesela tıpkı bir ölmüş zata veya tağuta güvenmek. Bir ölmüş zata veya tağuta güvenmek bunların fayda ve zarar getirdiğine inanmak değerli kardeşlerim A şıkkına giriyor. Yani burada A şıkkında şunu öğreniyoruz. Eğer bir kimse sadece Allah'ın güç yetirdiği bir konuda Allah subhanahu ve ta'lamanın güç yetirdiği bir meselede Allah'tan başkasına güvenirse dayanırsa itimat ederse bu kimse... Allah subhanahu ve ta'ala'ya şirk koşmuş oluyor. Tıpkı bir insanın fayda ve zararı giderme konusunda veya rızgı elde etme konusunda bir tağuta güvenmesi, ölmüş bir zata güvenmesi, türbete yatan bir insandan fayda beklemesi, ona güvenmesi, ona dayanması, şifayı ondan beklemesi, sadece ona güvenerek, tevekkül ederek tıbba müracaat etmemesi, Allah'a dua etmemesi, türbede yatan ölmüş bir zattan böyle bir beklenti içinde olarak ona dayanması tevekkül etmesidir. Veya rızkı verenin patronu ustası olduğuna itimat etmesi, güvenmesi burada Allah Subhanahu ve Taala'yı devre dışı bırakarak Allah Subhanahu ve Taala'nın gücü ve kudreti olduğu rızık meselesinde ona itimat etmeyerek onlara güvenmesi, dayanması açık bir şekilde bu ikinci kısmın şıkkında Şirkul Ekber kısmına giriyor değerli kardeşlerim. Biz buna neden şirkul ekber dedik? Yani bunun tevekkülde şirkul ekber kısmına girdiğini söyledik. Çünkü bu Allah subhane ve teala'nın güç yetirdiği bir meselede ne yapıyor? Bir başka insana güveniyor, dayanıyor, ona itimat ediyor. Vallahi Allah subhane ve taala'ya tevekkülü bütünüyle terk etmiş oluyor. Biz buna otomatikmen ne diyebiliriz? Tahsin, vehbi. Biz buna şirkul ekber diyebiliriz. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü Allah ayetin başında da söyledi o Allah ifmin muminin inkuntu muminin Eğer siz gerçek müminler iseniz Allah'a güvenin Allah'a dayanın Allah'a güvenmeyen Allah'a dayanmayan Allah'a tevekkül etmeyen kimsenin de inkuntu müminin diyor ya rabbi alemin Demek ki o zaman imanlı olmadığı anlaşıyor anlaşılıyor mümin bir insan kime güvenir kime dayanır Allah subhanahu ve teala ben şıkkı ise Allah'a inanmakla beraber sebeplere tevekkül etmek güvenmek tıpkı bir yöneticinin patronun ustanın rızık verdiğine zarar giderdiğine inanmak. Peki bunun birinci yani A şıkkından farkı ne? Allah'a inanmakla Allah'a güvenmekle Allah'a itimat etmekle sebeplere yani sebep olan kim ustamdır sebep olan kim patronumdur. İşte bunun vesilesiyle ben rızgımı elde ediyorum. İşte o olmasa ben rızgımı elde edemem anlamında ama Allah'a inanmakla, güvenmekle, tevekkülle beraber bunu yapıyor. Biz buna ne diyoruz? Sebeplere güvenerek, sebeplere itimat ederek, sebeplere tevekkül ederek şirkul askar kısmına giriyor. Yani günah boyutuna giriyor kardeşlerim. Biz de buna şirkul ekber demiyoruz. Eğer Allah bütünüyle Taala'ya tevekkülü terk etmiş, sadece rızgımı veren Allah değil... Şu filandır ve filandır dediği takdirde bunun açık bir müşrik olduğunu söyleyebiliriz. Ben şıkkının demek ki A'dan farkı neymiş? Birincisinde bütünüyle Allah'a güvenmek ve dayanmakla, güvenmemek, dayanmamakla beraber başkasına güvenmek, başkasına itimat etmek bu şirkul ekber. Ama ben şıkkında ise evet Allah'a güveniyor, Allah'a inanıyor, Allah'a dayanıyor ama sebeplere tevekkül ediyor. Ustasına, patronuna, iş yerine Buna benzer kişilere güvenerek dayanarak değerli kardeşlerim bir tevekkül gerçekleştiriyor. Bu da şirkul askar kısmına girdiğini söyledik. Cen ise bir kimsenin güç yetirebildiği bir hali, mesela bir insan olarak gücümüzün yettiği bir durumu, bir hali, bir işi birine vekil tayin ederek vekaleten yaptırma izni vermektir. Vekalet işlerini biliyorsunuz. Yani bu da meşru olan bir iştir. Kişi mesela diyelim ki şu işimi sen al, sen üstten, şu eşyamı pazarla, şu eşyamı sat, şu eşyamdan şu şu şekilde sen istediğin gibi davran. Bu şekilde birine gücünün yetebildiği bir şeyi ne yapması? Vekaleten vermesi, ona güvenmesi, itimat etmesi, ona dayanması o da onun adına ona naiben onun adına yardımcı olup ne yapması vekaletten idare etme hali diyoruz ki biz buna fıkıh e, çerçevesinde baktığımızda meşrudur, caizdir. Bunun e, herhangi bir şirkle alakası yoktur. Çünkü gücü yettiği bir şeyde bir kardeşine vekalet veriyor ki biz bunun meşru olduğunu ilim ehlince öğreniyoruz. O halde alimlerin iki kısma böldüğünü, tevekkülü, İkinci kısmın da kendi içinde üçe ayrıldığını söyledik. Şu an benim giriş olarak mukaddimi olarak vereceğim bunlardı ama öncelikle tevekkülün kaç kısım olduğunu yeniden birkaç kardeşten alalım. Birinci kısım zaten maruf. Allah subhanahu ve tevekkül etmek olduğunu söyledik. Bu maruf ama ikinci kısmın üç tane şıkkından bahsettik. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı dedik bize A şıkkını mesela birisi B şıkkıyla beraber kıyas ederek açıklasın. Fark neymiş görelim. Hep birlikte öğrenelim. Evet. Evet İdris. Hocam haram olan eee İkin, ikinci İkinci ikinci şıkımız kendi arasında üç ayrılır. Evet. 1. Birinci, birincisi e, şirk-ül ekaz giriyor. Evet. çünkü kişi Allah'a dayanması, güvenmesi gereken bir meselede tamamıyla Allah'a bırakıp bir başa zatan insana herhangi bir şeye yönelmesi ve dayanması ki bu şirket büyük çeşittir. Evet. İkincisi ise Allah'a güvenip dayanmasıyla birlikte sebeple takip etmesidir. Kişinin patronuna güvenmesi, iş yerine güvenmesi, babasına güvenmesi insanlık konusunu. Bu da e, küçük şirke giriyor. Evet. Üçüncüsü ise caiz olanı. kişinin yani insanın gücü yetebileceği bir konular bir meselede. de. O kişiye güvenip dayanması. Ondan yardım dilemezsin. Bu caiz olan. Çok Doğru. güzel. Çok güzel bir açıklama. Evet başka bir kardeşten daha alalım bu konuda. Yardımcı olun kardeşler bizlere. Anlatın bakalım. Yani biraz konuşalım. İnşallah. Aksay hocam senden dinleyelim. Hocam burada tevekkünün iki çeşit olduğunu alıyoruz. Birincisi caiz olan kısmı sadece Allah'a güvenmek. İkincisi aram olan kısmı ki bu da kendi arasında üç kısma ayrılmıştır başlıklı demek Allah'ın dışındaki zatlara güveni sayanlar yani üzerindeki hayrı ya da şiğerde onun tarafından gidileceğine iman etme ki bu şirkilek var yani şirkinin en iyi oldu mesela bir insan bir hastalığının şifasını birinden beklese güvense dayansa ona itimat etse mesela gidiyor bazı insanların türbelerine gidiyor Biraz somut adımlar attırmak istiyorum. Yani bunları örneklendirmek istiyorum. O toprağını alıyor. O türbenin toprağını alıyor. O türbenin duvarlarına elini yüzünü sürüyor. Ağrıyan yerlerini sürüyor. Ee, veya geceden orada kalıyor. Orada yatıyor. Türbeye güveniyor. Ölmüş zata dayanıyor. Ona itimat ediyor. O zaman bu söylediğim birinci kısma girer mi? Girer hocam o üzerindeki zararı sadece onun defedeceğine edeceğine iman ediyor. Evet. Sadece o zatın gidereceğini <gülüyor> çok yani güzel. Müşrikler de zaten meykeri müşrikler de böyle üzerlerine bir musibet geldi ama hemen Rab'lerine yöneldiler. Üzerindeki musibet geçtikten sonra tekrar tıflarından yardım verirler. Bu şiddin en büyüğü olmaktadır. Güzel. O halde bunu anladık. Yani yavaş yavaş gidelim merhale merhale gidelim. Şimdi diyelim kişi Allah'a güvenmesi, Allah'a dayanması gereken yerde başka bir ölü varlığa veya yaşayan varlığa güvendiği takdirde bu dedik tevekkülde şirk işliyor ve şirkül ekber kısmına giriyor. Mesela bir insan şöyle dese benim rızgım filan işte patronumun, ustamın, iş yerimin, sahibinin eline bağlıdır. Ben bana Allah'ın emrettiklerini terk ederim. Bana İslam'ın emrettiklerini terk ederim. Çünkü patronum, ustam ve iş yerimin sahibi bana müsaade etmiyor. Benim de diyor rızgım buna dayanıyor. Benim diyor gelimim, geçimin falan buna dayanıyor. Çoluğumun, çocuğumun diyor geçimi buna bağlı. Şimdi böyle bir insan, hani aslında biz geçen haftalarda değindik Sevgi boyutunda şirke giriyordu, korku boyutunda şirke giriyordu. Tevekkülle alakası da var mı yok mu? Bu da aynı keza değil mi hocam? Aynı şeye giriyor hocam. Yani evet. giriyor. Çünkü bu Allah'a güvenmek güvenmeyi de bırakmış. Sadece patrona, ustasına güveniyor. Ama şöyle bir şey olsaydı mesela hocam aynı söylediğiniz kapsamda Allah'a güvenmek ve dayanmakla beraber ben şirkimde olduğu gibi sebeplerine, e, sebeplerine güvenmiş olsaydı işte ustamın sayesinde o olmasaydı aç gibi Allah'a yine güvenip dayanmış olsaydı bunu sebep olarak onu gösterip ona güvenip dayansaydı o şirkin asgarisine girerdi hocam. Ama Direkt ben Allah'ın emirlerini bırakırım, şeriatın emirlerini bırakırım. Ustam olmasaydı ben aşk alırdım, benim rızgımı kimse vermem demek şirkin dinine yorulur. Evet, birincisi evet. insanı direkt dinden çıkartır, müşrik eder. Evet. İkincisi ise insanı evet. günaha sokar evet. ve bu da günahtır ve neticede o yaptığı da doğru değil. Yani bir şirkul ekber kısmı var, insanı dinden çıkartır, ebedi cehenneme sokar. Bir de şirkul asgar dediğimiz kişiyi günaha sokan ebedi cehenneme Asla sürüklemeyen ve günahlarını çektikten sonra cennete kendisine müsaade edilebilecek bir davranış ortaya koyuyor. Güzel. A'yı öğrendik ve B'yi öğrendik. Yani B şıkkında güzel bir açıklamada bulunduk o zaman. Yani Allah'a inanıyor, Allah'a güveniyor, Allah'a itimat ediyor. Bununla beraber ustamın diyor, patronumun diyor filanın filanın sayesinde diyor biz bu hallere geldik. Bu diyor olmasaydı ben diyor bu diyor mevkii makamı diyor elde edemezdim. Evimi diyor barkımı diyor mülkiyetimi diyor işte tarlalarımı mağazalarımı bu diyor güçleri diyor. Yani bu olmasaydı filan olmasaydı ben elde edemezdim diyor. Ama lugat anlamda dese ki onun bir sebep oldu ama evvelen Allah bana yardımcı oldu Rabbim lütfetti. Biz bunu tartışmıyoruz ama bu Allah subhanahu ve Taala'yı direkt yani güvenmesi gereken yerde ona in, itimat etmesi gereken yerde ona dayanıp ona güvenmesi bu da yerine göre şirkül ekber yerine göre de ne diyoruz şirkül asgar kısmına giriyor kardeşlerim güzel A ve B'yi öğrendik C şıkkımız ne şekilde hocam herhangi bir meselede güç getirebileceği bir meselede e, yapabileceği bir işi bir insana emanet <gülüyor> etmesi ona hamaret hocam mesela e, mesela bir insan mesela ben kurban kesebilecek düzeyde ama kesemiyor hocam ha yani. Yani şey, e, merhametinden dolayı bir insan... hocam sen nasıl karatecisin ya yıllarca senden 20 yıl karete yaptık olur. Karateci adamda merhamet olur mu ya <gülüyor> olur mu yani şöyle biraz teknik şey olur yani e, yufka yürekli olmaz katı ve sert olur değil mi Hüseyin hocam doğru değil mi Müslüman, merhametli olur. E, Müslüman sert de olur <gülüyor> Müslüman kafirlerin karşısında serttir <gülüyor> ama müminlerin karşısında merhametlidir Ruhama beynehum ve aşıdda kufar burada dengeli olmak gerekiyor. Müminlere karşı katı ve sert olanlar dengesizliktir. Ama kafirlere karşı katı ve sert ve pek çetin olanlar ve müminlere de merhametli olanlar ideal bir mümindir. Kur'an ve Sünnet'in tayin etti. Evet. Bu arada hocam. İçin bir insana havale diyorum hocam. Benim adıma sen kestliyorum. Yani o İslam'da caiz olan boyut hocam. Bunun için herhangi evet. bir işini bir insana havale evet Ve işte şu benim, e, şu eşyamı benim adıma pazarla, benim adıma sat, benim adıma satın al, benim adıma imza at, benim adıma bu işleri yapmaya ben vekaleten seni tayin ediyorum demektir ki bu meşrudur, bu caizdir. Bunu zaten konuşmuyoruz kardeşlerim. Evet Yakup. Hoşçakalın, Musa Aleyhisselam'ın döneminde İsrail yolda pygame inşallah öyle şey de gitti yine geldi. Bu da dar zıllere, pozitif ne ettiği, bu denli bir mesele rağmen bunların nebine şüphesiz şüphe içerisinde diyorlardı. Acaba Allah yardım eder bugün tevekkül vermez mi? Evet. Tereddüt de hocam, haram değil mi? E tabii. Yani şüphe ve tereddüt olmaz ki Allah Subhanahu ve Taala'nın bize verdiği bir rızık konusunda onu sevme konusunda, onun bize fayda vermesi konusunda şek ve şüphe olamaz, tereddüt olamaz, imanda tereddüt olmaz, iman yakınlığı gerekli kılar. Bunun üzerinde durmuştuk. Peki kardeşler bunu anladık değil mi? Anlamadığımız bir nokta yok. Şimdi birinci delille, şimdi bu söylediklerimizi delillendirelim. Birinci delilimizi bize kim inşallah nakledecek kardeşlerim? Evet dostlar, kardeşler, evet e, Eyüp. Allah-u Tala ve buyurmuştur. Gerçek müminler iseniz Allah'a dayanıp güvenin. Maide suresi ayet 23. Güzel. Evet Hüseyin hocam. Gerçek müminler iseniz Allah'a dayanıp güvenin. Maide 23. Güzel. Evet ee, Tahsin. Gerçek müminler iseniz Allah'a dayanıp güvenin. Maide 23. Evet. Başka? Muzaffer hocam. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a tevekkül edin. Mayede 23. Evet Sedat hocam. Gerçek müminler iseniz Allah'a dayanıp ona güvenin. Evet ayetten ne anlıyoruz kardeşler? Ayetin tevekkülle alakası ne? Bu ayeti kerimeye inşallah bu konuda tefsir yapmak isteyen kardeşimiz var mı? Evet Doğan kardeşim. Ayeti kerime bize müminlerin sadece Allah'a güvenmesi gerektiğini beyan ediyor. Buna bir örnek verecek olursak Müslümanlar en zayıf dönemlerinde Rablerine güvenmişlerdi, ona tevkül etmişlerdi. E kendilerinden sayıca çokça olan müşriklere karşı galip gelmişlerdi. Ama Müslümanlar güçlendiler, kuvvetlendiler ve sayıca da çoğaldılar. Bu neyin günü? Kalabalıklarına, güçlerine güvendiler ve müşrikler aslında yenilgi uğradılar. Çünkü evet. Azze ve Celle sadece kendine güvenmeyi, tevkül etmeyi orada beğenmişti. Ayet-i kerimede değerli kardeşlerim va alallahi fetevkelu in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz, eğer muttaki, muhdis, muvahhid Müslümanlar iseniz, hakkıyla tevhidi ve İslam'ı ve sünneti kabul etmiş müminler iseniz, eğer dünyanızı terk etmiş, paranızı kazanmaları unutmuş Sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın emrini ve hükmünü yüceltmeyi tasarlamış müminler iseniz, Sadece Cuma'dan Cuma'ya müminler değil, hakkıyla bir mümin iseniz, Sadece zor anda Allah'ı hatırlayanlardan değil, Ferahlıkta da Allah'a iman eden, güvenen müminler iseniz, Hayatınızın her şeyinde Allah Subhane ve Taala'ya güvenin, ona dayanın. Allah Subhane ve Taala bu konuda size kafidir yeterlidir. Bakın burada ayet-i kerimede ma'mul dediğimiz kardeşlerim ve allahi bu ma'muldur yani ve alallahi ma'mul önce değerli kardeşlerim zikrediliyor. Bundan maksat hasır vardır. Yani hasır. Peki bu önce ve alallahi'nin gelmesi sonra ve tefakku fe tevekkelu sonra gelmesi ne ifade eder? Şunu anlayacağız. Bunun manası kardeşlerim sadece tevekkül edilmeye layık olan Allah'tır. Allah'tan başkasına tevekkül edilmez. Ayette nasıl geldi? Önce ve alallahi ve Allah'ın üzerine. Sonra ne geldi? Fetevekkelu tevekkül edin. Oysa Arapça kurala göre tevekkelu alallahi tevekkelu alallahi. Allah'a güvenin, dayanın, tevekkül edin olarak gelmeliydi. Ama nasıl geldi? Ve alallahi ve alallahi fe Yani Türkçe tercümeyi şöyle yapacağız. O zaman yalnız ve yalnız Allah'a güvenin, dayanın. İşte bu ifadeyi veriyor. Yani önce ve alallahi'nin gelmesi bir anlam ifade ediyor. O halde kardeşlerim bu ayette şunu da görüyoruz. Eğer siz Allah'a ibadet olan tevekkülü yapmazsanız, ayetin sonunda ne geliyor? اِنْ müminin. Eğer mümin iseniz bu ibadetinizi, tevekkülünüzü Allah'a yapacaksınız. Eğer demek ki bu ibadeti tevekkülü yapmıyorsanız siz müminlerden değilsiniz denmektedir. Demek ki imanın şartı olarak ne zikredi oldu burada Fatih kardeşim? Tevekkül zikrolundu yani kişi tevekkül ettiği takdirde imanını elde ediyor biz buradan bunu anlıyoruz Allah zaten fetevekkelu demekle bu ibadeti emrediyor bunun tevhid alakasını buradan görüyoruz bu ibadeti sadece ve sadece kendisine yapılmasını emrediyor eğer kişi bu tevekkülünü Allah'a değil Allah'tan başkasına yaparsa demek ki o müminlerden değildir tevekkülün burada imanın şartı olduğunu bileceğiz kim tevekkülünü Allah'tan başkasına yaparsa bu takdirde kardeşlerim ne oluyor? Allah subhanahu ve Teala'ya ibadette şirk koşuyor. Ayette üç şey vurgulanıyor kardeşlerim. Birincisi ilki tevekkül yani sadece ve sadece Allah'a oluyor. İkincisi ise Allah'tan başkasına tevekkül şirktir. Yani Allah'tan başkasına tevekkül şirktir. Üçüncüsü ise hakkıyla Allah'a tevekkül olmazsa mümin vasfı kayboluyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül olmazsa mümin vasfı kayboluyor. Ayette bu üç temen noktayı öğreniyoruz. Birincisi tevekkül sadece Allah'a olur. İkincisi Allah'tan başkasına tevekkül şirktir. Üçüncüsü, üçüncüsü ise hakkıyla tevekkül sadece ve sadece Allah'a olur. Eğer mümin iseniz Allah'a yaparız. Eğer müminlerden olmak istiyorsak tevekkülü Allah'a yaparız. İmanın şartlarından biri de bakın burada ayet-i kerimeye göre tevekkül değerli kardeşlerim gerekiyor. Şimdi geldik Şeyhul İslam'ın güzel bir sözüne geldik burada. Yani kitaptan değil tabii benim buradan nakledeceğim güzel bir söz. Diyor ki Şeyhul İslam, Şeyhul İslam deyince ilk hatta kim gelir? İmam İbni Teymiye Rahimahullah gelir. İmam İbni Teymiye asrının büyük imamlarından akidede, fıkıhta, tefsirde, hadiste, Birçok alanlarda bariz bir ilme sahip güzel bir imamdır. O dönem yaşadığı asırda büyük bir mücahid ve büyük bir alim olarak hizmet etmiştir. Rabbul Alemin bizi onun yolunda yani kitap ve sünnet yolunda gittiği için gidenlerden eylesin. O diyor ki kim Allah'tan başkasından rahmet umarsa Allah'tan başkasından rica ederse ve tevekkül ederse bu zannı boşa gider. Çünkü bu bir zandır. Allah'tan başkasından recada bulunmak ve Allah'tan başkasına tevekkül etmek bu bir zandır. Yakin değildir, delil değildir, kanıt değildir. İşte böyle bir zanlı da diyor boşa gider. Ondan faydalanamaz, müşriklerden olur. Konumuzla alakası nere bu sözün? Yani kim Allah'tan başkasına tevekkül eder, güvenir, dayanırsa bu takdirde o boşuna tevekkül, boşuna dayanmış olur. Gücü ve kuvveti olmayan bir varlığa dayanmış olur halık olan, Rab olan Allah, yerlerin göklerin sahibi, bizleri yaratan Allah dururken başkasına güvenmek dayanmak kesinlikle kardeşlerim caiz değildi. O yüzden bir mümin en zor şartlarda bile Rabbine güvenmeli, dayanmalı. Bu imanını ortaya koymalı. Bu konuda ikinci delilimiz, evet. Bu konuda ikinci delilimiz, evet İdris. Yine şöyle buyurur müminler acaba o kimselerdir dedi ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Enfal 2. Güzel. Çok güzel. Evet Davut. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Enfal suresi 2. Güzel. Başka? Mustafa. Mustafa. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anadığı zaman yürekleri üflerir, kendilerine Onun ayetleri okunduğu zaman imanlar artar ve yalnız Rabblerine dair güvenirler. El 2. Güzel. Bir kişiden dağılalım. Evet. Yakup. Eğer müminler iseniz ancak o kimselerdir ki Allah anadığı zaman yürekleri üflerir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda da imanlar artar ve yalnız Rabblerine dair <gülüyor> güvenirler. De El 2. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ Rabbihim وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Enfam, ikinci ayeti kerime, müminler o kimselerdir ki, müminler o kimselerdir ki, bir cevap bekliyoruz. İnnemel الْمُؤ <Sschildaji> İnnemel mu'minûne Mü'minler o kimselerdir ki buradaki inneme hasır edatıdır hasır yani onun şu anlamı ifade ettiğini bilmemiz lazım şimdi gelen şu sıfatlar sadece ve sadece yalnız ve yalnız mü'minlerin sıfatlarıdır anlamını verir. İnnemel mu'minûne allezîne ize zukirallahu vecilet kulûbuhum Allah'ın ayetleri Allah'ın adı anıldığı zaman onların kalpleri ürperir titrer ve izetulya alehim Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Okunan bir ayet onların imanlarını arttırır. Ve aynı zamanda üçüncü sıfatları ve ale rabbihim Allah subhanahu ve taala'ya yani Rab derine dayanırlar. O halde burada biz innemenin hasr edatı olduğunu öğrendik. Ve şu anlamı ifade ettiğini söyledik. Sadece ve sadece şu zikredeceğimiz sıfatlar müminlerin sıfatlarıdır. Ancak müminlerin sahip olduğu sıfatlardır. Bu sıfatlar üç tane. Birisi Allah anıldığında kalpleri titre. İkincisi Allah'ın ayetleri anıldığında okunduğunda imanları art. Hani Kur'an'ı okuduğumuzda tefekkür ederiz, tedebbür ederiz. Bir anda imanlarımız artar. Rabbimize olan sevgimiz, muhabbetimiz, korkumuz ne yapar? Artar. Üçüncüsü ise Allah'a tevekkül ederler. Bizim konumuzla alakalı olan neresi? Ayetin son cümlesi. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar ki Rabbul Alemine güvenirler. Nasıl güvenirler, nasıl dayanırlar? Yani zararı def etmede, fayda sağlamada, hayrı ve bereketi celbetmede, Rızgı kazanmada sadece ve sadece Allah tam geldiğine inanır, Allah'a dayanır, Allah'a güvenirler. Müminlerin bakın tevhid ne kadar büyük bir alakası olan tevekküle değer verdiklerini görüyoruz. Allah bizleri bu güzel salih müminlerden eylesin değerli kardeşlerim. Evet geldik üçüncü delilimize. Evet muzaffer kardeşim, siz maşallah peteğin oraya oturmuşsunuz. Zaten bir ekipsiniz siz orada maşallah köşeden ayrılmıyorsunuz hocam. Eyvallah, buyurun. Evet. Ebe Allah sana var, sana da iman edenlere de yeter. Enfal 64. Güzel, güzel. Evet. Sizin ekip Ebubekir ekibi olsun. Bura Ömer İbn Hattab ekibi olsun. Bura e, Osman İbn Affan ekibi olsun. Bura da İmam İbni Teymiyye ekibi olsun. Siz ortadaki kardeşlere ne diyelim? İbni Kayyum ekibi olsun. Eee Başka? Şu karşıdaki grup kardeşler de Muzaffer Hocam ve sağında solunda duran Cengaver Yiğit kardeşler ise kimin olsun? Ali bin Ebi Talib'in ekibi olsun. Sizleri hepinize bir sahabe ekibiyle müjdelemiş olduk. Ben de hepinize dahil olayım. Allah'ın izniyle hep safların içerisinde olayım. Benim ekibim daha çok oldu. Benim Salih. Sen hangi ekipte olmak isterdin? Ortadaki grubun e, ne demiştik sizin? ort. İbni Kayın valla çok güzel bir şey yani ekip yani. Evet sizin ekibiniz neydi kardeşler dostlar? Bu boydan boya. Osman, Hı? Osman bin Affan grubu. Sizin ekip kardeşler. Ali bin? Bime bime Ömer bin Hattab. Allahu Ekber. Evet Muzaffer hocam seninki? Ali bin Talip. Yani İmam Ali anhu anh. <gülüyor> e Doğan hocam Hasan hocam sizinki neresiydi? Sen tam köşedesin grubun. Ali. Ne sağ ne sol tam ortaya da denksin. Sağ da ortada kalmışsın sen. <gülüyor> Hangisini tercih ettin? Guraba yani, diyorsun. Yani Ali bin Ebi Talip'in grubu. Cezakallah hayran. Bu arada biraz dinlenmiş olduk kardeşler. Evet İbrahim. Tamam Valla onlar isterlerse size dahil olabilir Bak bizim Adem geldi. Adem'e ben sizin gruba dahil edebiliriz. Ali bin Ebi Talip grubu olsun. Ali, şey de, Adem de. Eyvallah. Şimdi üçüncü delilimiz. Kim bize bunu zikredecek kardeşler? Evet. Evet. Abdullah Tavacı kardeşim buyur. Ey peygamber Allah sana da sana tabi olanlara da yeter. Enfal suresi 64. ayet. Evet. Güzel. Ee, başka. Başka hiç bünyamin konuşmayanlardan. Ey peygamber sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Enfal 64. Güzel. Başka hiç konuşmayan, hiç okumayan kardeşimiz var mı? Muhammed kardeşim. Ey Peygamber sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Evet. Ayeti kerimede, evet birisi daha mı kardeşlerden konuşacaktı? Evet. Hangi Muhammed? O iki Muhammed derken? Evet. Elhamdülillah. Evet. Muhammed'ül Emin. Sen Muhammedimiz Ama yok. Muhammed Emin bugün gelmedi. Senin Muhammed ama senin bir lakabın yok mu Muhammed? Peki. <gülüyor> Devam et Muhammed. Ey Peygamber! Allah sana da, sana tabi olan müminlere de yeter. Enfal Evet. Ya eyyühen nebiyyuh hasbukallahu ve men itteba'ke minel müminin. Ey Peygamber! Allah sana da ve sana tabi olan, sana uyan sünnetine, Uyan, mutabık kalan ve yolunda cihad eden, yolunda ilim ve davetle mücadele eden o müminlere yeter. Enfan 64. İki seçenek var. Burada bir cümle kullanmak istiyorum konumuz dışında. Kardeşler iki seçenekle yaşayacağız. Kardeşlerim iki seçenekle yaşayacağız. Ya ilim ve davetle insanlara yol göstereceğiz veya ilim ve davetle uğraşacağız. Ya da Allah yolunda cihad edeceğiz. İki seçenekten birini seçeceğiz yani. Yani üçüncü başka bir seçenek yok. Yani palavracı olup böyle insanlara sadece söz söylemekle olmayacağız. Ya ilim ve davet yolunda ilmimizle, davetimizle, bu projemizle, bu menhecimizle ilerleyeceğiz. Ya da yani en azından böyle ilim meclislerinde sürekli olacağız. Ya da kardeşlerim cihad edeceğiz mücahitler gibi. Allah'ın izdiğine kafirlere karşı Allah yolunda iyile ve kelimetullahı yüceltmek uğruna cihad edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok. O halde bu iki seçenekten birini seçip ona göre kendimize bir proje belirleyeceğiz. Allah Rabbim ilim ve davet yolunda giden müminleri de inşallah başarılı kılsın. Cihad eden müminleri de kılsın. Bir de karınlarını büyüterek, göbeklerini büyüterek, kolaları içerek, künefeleri yiyerek, meyveleri aşırarak paralarını ceplere koyarak, tatillerini yaparak, böyle cihat ettiğine inanan ve ben de Müslümanım diyenlere de Allah basiret versin. Basiret versin. Arada bir aklına Allah gelen, arada bir aklına Resul gelen, arada bir aklına Kur'an gelen, arada bir aklına namaz gelen müminlere de Rabbim hidayet versin. Ne diyelim? Allah Subhanahu ve Teala bu dünya hayatında insanları imtihanlardan geçiriyor. Kimileri, İmanlarının bedelini ortaya koyarlar. Cennet karşılığında mutlaka canlarını satarlar. Ki mücahitler ve şehit olanlar öyledir. Canlarını Allah yolunda feda ederler. Satarlar adeta cennet karşılığında. Kimileri de Allah yolunda ilim öğretir. Davetle Allah'ın dinine hizmet ederler. Ama kimileri de ne cihad ederler ne ilim öğretirler. Palavra yaparlar insanların aleyhinde konuşurlar. Allah bunlara da Rabbim basilet ve hidayet nasip etsin de. Hakkıyla dine hizmet eden müminlerden eyiniz iki seçenekten birini seçmemiz gerektiğine kanaat getireceğiz. Peki ya eyühan nebiyü hasbuka Allahu mu'minin. Ey Peygamber, Allah sana da ve sana tabi olan müminlere de yeter. Bakın ayette Allah subhane ve Taala'nın hem resulüne hem de iman eden sünnet yolunda giden tevhid izinde giden müminlere Kafi olduğu, yeterli olduğu öğretiliyor. Allah burada yeterli olduğunu, kafi olduğunu Resulüne ve müminleri hatırlatıyor. O halde ayeti nasıl anlayacağız? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin sana da ve senin yolunda giden müminlere de düşmanları önünde de kafidir, rızıklarında da kafidir, hastalıklarında da yeterlidir. Her şeyde Rabbul anemin onlara yeterlidir olarak anlayacağız. Ancak ayeti şöyle anlamayacağız. Çünkü ayeti böyle anlayanlar da var. Ey Peygamber Allah sana yeter. Bir de sana tabi olan müminler de yeter. Ayeti böyle atıfla anlayanlar olabiliyor. Türkçesini okursanız belki birileri böyle anlayabilir. Birileri zamanında anlamışlardı ama doğru anlama nedir? Bu şekilde değildir. Şimdi şöyle anlayanlar yanlış anlamış oluyor. Ey peygamber Allah sana yeter. Bir de sana seni tabi, o, tabi olan müminler de yeter. Sana kafidir. Ayeti böyle anlamayacağız. Nasıl anlayacağız? Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. Bunun delili ne bu söylediğimizin? Hasbunallahu ve <contar> ni'mel vakil. O Allah ne güzel bir vakildir tevekkül edilecek zattır ve aynı zamanda o Allah bize yeter o Allah bize yeter Hasbun Allah, o Allah bize yeter eğer bu ayete baktığımızda bir peygamberin veya bir müminlerin de birilerine yeterli olduğu söylenecek olsaydı hasbunallahü ve resul değil mi Allah ve resul bize yeter olarak gelebilirdi ama Allah böyle bir zikirde bulunmadı Hasbun Allah bize yeterli olan Allah'tır ve o ne güzel vekildir yani bütün işlerimizde Allah bize yeter. Ama tabi ki müminler Allah'ın dininin yardımcılarıdır. Dininin yüceltmesi uğruna peygamberin sünnetini davetini yüceltmek uğruna mücadele edenlerdir. Kimileri canlarını verirler, kanlarını akıtırlar. Kimileri de vakitlerini verirler, ilim yolunda giderler. Davetin sancaktarlığını yüceltirler. Ve daveti, tevhidi, ilmi, sünneti, selef-i salihin akidesini Sanih amelleri müminlerin kalplerine nüfus etmeye çalışırlar. Müminler böyledir. Ya Allah yolunda cihad ederler ya da erkek gibi ilimle Allah'ın davasına hizmet ederler. Palavra yok, tembellik yok, gevşeklik yok, sorumsuzluk yok, bilinçsizlik yok kardeşlerim müminde. Mümin aldığı görevini yerine getirir. Sorumluluğunu yerine getirir. Doğru değil mi? İşte müminler böyle olmalı. Müminlerin vasıflarını... Bir önceki ayetlerde de görmüş olduk. Şimdi dördüncü delile geldik hemen Allah'ın izniyle. Dördüncü delilimiz Ebu Bekir. Kim Allah'a güvenirse o yeter. Kalak. Güzel. Başka? Başka? Evet Muhammed kardeş. Kim Allah'a güvenirse o yeter. Kalak. Güzel. Biz. Çok güzel. Başka Yunus. Buyur Yunus. Kim Allah'a dayanıp güvenirse o da yeter. Kalak. Maşallah. Bir kişiden evet Süleyman kardeşim. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Salah sırası üç. Güzel. Ve yetevakken alallahi fehüve hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül eder. Dayanırsa ona yeter. Bakın fehüve o Allah fehasbuhu. Fehüve hasbuhu o Allah ona yeter. <gülüyor> Neyde yeter? Her şeyde yeter. Her alanda yeter. Dünyada da değil mi? Ve de. Dini meselelerde de dünyevi meselelerde de Rabbul Alemin o kuluna yeter. İşte müminler böyle iman eder. Geldik beşinci delilimiz. Çünkü ayetler birbirlerine çok yakın. Bu konuda hemen beşinci delilimiz. Mesut. İbni Abbas radıyallahu araktan rivayet edilmiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve vekil. Sözünü İbrahim aleyhisselam Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman söylemişti. Çok güzel. Bir kişiden Vedat <gülüyor> i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Has binallahu ve nimel vekil sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman söylemişti. Evet. Ondan sonrakini okumadındı. Mesut sen Vedat oku. Muhammed evet. sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü kendisinden şöyle dediklerinde söylemiştir. Onlara bazı kimse insanlar size karşı bir araya geldiler. Bu sebep de onlardan korkun demişlerdir de bu söz onların imanını artırmış ve Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir demişlerdir. Ali Imran 373. Evet Abdurrahman. Muhafaz radıyallahu anh, buna göre İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Halimran diye düşünmüş. 3. ayetler verdilmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı kelimeleri müşriklerin şu sözü üzerine söylemişti. Düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Ama sakın onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve Allah bize yeter. O güzel bekildir dediler. Ali İbran 173 bu arı ve vesaire rivayet etmiştir. Evet. Değerli kardeşlerim, Ve an İbn Abbas, İbni Abbas radiyallahu anhüme rivayet ediyor. Kale hasbunallahu ve ni'mel vakil. Kale he, İbrahimu aleyhisselamu hine ulkıya finnar. Allah İbn Abbas radiyallahu anhüme rivayet ediyor. Hasbun Allahu ve nimel vekil. O Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ayetini İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemişti. Ve kâleh Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem aynı sözü Muhammed aleyhissalatu ve sallam da söyledi. Pîne kâlû lehû şu ayeti kerimeyi, şu sözü söyledikleri zaman. İnna nasa qadâ jama'ulakum fâxşawhum fâzadahum imana. Hasbun Allahu ve nimel vekil. Ali i̇mram 173. ayet-i kerime onlara bazı kimseler insanlar size karşı bir araya geldiler bu sebeple onlardan korkun demişlerdi de bu söz onların imanını arttırmış ve şöyle demişlerdi o Allah bize yeter o ne güzel bir vekindir. Hadisi İmam Bukhari Revahu Bukhari ve Nesai Bukhari ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis peki. Bu hadiste ne görüyoruz kardeşlerim? Açıkça Peygamberimizin düşmanları önünde kimseye güvenmediğini dayanmadığını, askerleri olan ashabına bile güvenerek yola çıkmadığını öğreniyoruz. İbrahim aleyhisselam kavmini tevhide davet ettiğinde, onları bir tek olan Allah'a kulluğa çağırdığında kavmi düşmanlık etti ve onu dinlemedi ve dinlemekle de kalmadı onu öldürmek istediler ve onu tuttular ateşin içerisine attılar değil mi ateşin içerisine atıldığı zaman biliyorsunuz mancınıkla atmışlardı kendisini ateşin içerisinde Allah subhanahu ve teala Cebrail'i gönderdi İbrahim'e yetiş ve onun yardım isteyip istemediğini öğren dedi ve Cebrail geldi dedi ki ya İbrahim yardıma ihtiyacın var mı yardım ister misin o ne güzel dedi Hasbunallahu ve ni'mel veki. O andallah bana yeter. O ne güzel bir vekildir dedi. Yani tevhid inancını, tevekkül ibadetini açıkça ortaya koydu. İbrahim Aleyhisselam. Her zaman dedik o bir tek başına ümmetti. İnsanlar şirkin, küfrün, haramın içindeyken tek başına tevhidin ümmetiydi İbrahim Aleyhisselam. Davetin, tevhidin önderidir. İbrahim aleyhisselam o tarihten günümüze kadar tevhid muallimlerinin en büyük sancaktarıdır. En iyi muallimlerindendir. Ne diyordu? Hasbunallahu ve ni'mel vakil. O Allah bize yeter, o ne güzel vekindir. Rabbul Alemin bize de bu birinci şuuru nasip eylesin. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselamın Uhud'da hezimetinden sonra bir grup topluluk düşmanlar yeniden toplanmış Peygamberimizin üzerine geliyorlardı. Yolda bazı insanlar konuşuyorlardı. Muhammed'in gittiğinizin üzerinde haberi var mı? Haberi yoksa haber edin de onun geldiğimizden haberi olsun dediler. Ve haber Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Bazı düşman birlikleri bir araya gelmişler. Muhammed aleyhissalatu vesselamın üzerine saldıracaklar. Hani ayeti kerimede işte geliyor Rabbul Alemin beyan ediyor. Lekum. İnsanlardan bir grubu senin. Üzerine saldırmak amacıyla toplandı fahşavhum onlardan korkun denildiğinde fe imane ve onların müminlerin peygamberin ne yaptı? İmanları attı ve ne dediler hasbunallahu ve nimmel vekil tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi o Allah bize yeter Allah'tan başkasına güvenmeyiz dayanmayız o ne güzel bir vekildir. Fark ne arada bir fark var mı sizce yok o İbrahim Aleyhisselam düşmanları önünde bu kelimeyi söyledi. Düşmanlara attığında değil mi? Birilerine güvendi mi dayandı mı? Güvenmedi dayanmadı. Allah'a dayandı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da düşmanları önünde bir hezimetten sonra. Deyin Uhud'da biliyorsunuz acı bir hezimet yaşanmıştı. Ve akabinde yeniden bir saldırı, yeniden böyle bir zorluk ve meşakkat anında düşmanların geldiği haberi verilince. Peygamber Aleyhisselam bu güzel sözü söylüyordu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hadiste açıkça. Allah'a tevekkülün, ona dayanmanın farziyeti, önemi, fazileti anlatılıyor. Müminlere de peygamber örnekliği ortaya konulara düşmanlar önünde bir tek Allah'a güvenmek gerektiğini söylüyor. Burada ince bir noktaya değinmek gerekiyor. Düşmanlarımızın karşısında hazırlık yapmadan tevekkül etmek sebeplere sarılmamaktır. Bu da Kur'an ve sünnetin naslarına muhaliftir. Çeçenistan'da Allah ondan razı olsun mücahitler güçlü bir direniş ortaya koydular ve Çeçenistan'ı Rus müşriklerinden kafirlerinden ne yaptılar? Elde ettiler, kazandılar, fethettiler onları sürdülerdi. Müslümanlar henüz güçlenmeden, kuvvetlenmeden Dağıstan'a girdiler. Çok yıllar önce. Yani hazırlıklarını tam yapmadılar, güçlenmediler, devletlerinin sağlam temelleri oturmasını sağlamadılar. Dağıstan'a girmeleriyle beraber düşman Ruslar Müminlerin zayıflığını görerek, gruplara ayrıldıklarını görerek ne yaptı? Çeçenistan'a yeniden girdi. Bugün Kadirov denen bir müşrik kukla adamı Müslümanların başına diktiler, koydular. Bugün Kur'an okumak bile yasaktır. Yani bugün Çeçenistan'da Müslümanlar ne yaptılar? Kendi güçlerini, kuvvetlerini. Evvel Allah tabi Rabbul Alemin bunlara. Evvel Allah tabii ki e, hükmüyle karar vermiştir. Ama müminler burada hata ettiler. Yani burada şuna geleceğiz. Müminler hazırlık yapıp Allah'a tevekkül edecekler. Hazırlık yapmadan sadece Allah'a tevekkül ederek düşmana karşı yürümek bize büyük hizmetler getirebilir. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Kuru kuruya bir tevekkül değil. Hazırlık tedbir sonrası hani düşman birliğine doğru yola çıkıyoruz ya değil mi? Örneğin bir yere düşman birliğine doğru gidiyoruz. Ve birilerini Allah'ın izniyle ne yapacağız? İmha etmemiz gerekiyor. Onlarla cihad etmemiz gerekiyor. İşte o adım attıktan sonra bir daha kimseye dayanmayacağız. Bir tek olan Allah'a dayanacağız. Ya zafer ya şehadet başka hiçbir şeyi gözümüzün önüne getirmeyeceğiz. Ama o yola çıkmadan önce yani o düşmana yani hızlı bir şekilde nasıl saldırabiliriz? Silahlarımız var mı? Gücümüz var mı? Kuvvetimiz var mı? Bu konuda dinamik kuvvetlerimize sahip miyiz? Veya vurucu timlerimize sahip miyiz? Bunları göz önünde bulundurmamız da yine Kur'an ve sünnetin bize sebeplere sarılma cihetinden emridir. Bilmem. Yani burayı da anladık mı? Tevekkülle onu da birbirinden ayıracağız. Peki kardeşler bu denillerin ışığında geldik dikkat çekilen konular. Birinci madde Yakup. Bir Tevekkülün yerine getirilmesi gereken farizalardan sayılması. Evet. Allah ayette zaten ne diyordu? Ve alallahi fe in kuntum mu'minin. Allah ayette emrediyordu. Fe tevekkelu. Tevekkül edin. Emrediyor. O zaman demek ki bu emir ne ifade eder? Farziyet, vücubiyet ifade eder. Nitekim bu da bildirildi. Evet, İdris. Gerçek mümkün değilseniz Allah'a dayanıp güvenin. Ayetinde tevekkül imanın şartlarından bir tanesi olarak yer alır. İnne men mu'minûnellezîne. Yok, ondan önceki bir ayet. İn kuntum mu'minin. Hani e, hangi ayetti? Maide 23. ayet. Ve alallâhi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Demek ki tevekkül imanın şartıydı. Allah'a tevekkül ederseniz demek ki müminlerdensiniz. Eğer gerçek müminlerseniz zaten Allah'a tevekkül edersiniz. Üzerinde durdu. Ama yok müminlerden değilseniz zaten Allah'a da tevekkül etmezseniz, etmezsiniz. Yok eğer ibadetinizi tevekkülünüzü Allah'a yapmazsanız zaten de bilin ki o zaman müminlerden değilsiniz. Burada şart var değil mi? İn kuntum, in şart tum cevap in eğer siz diyor kumtum müminin müminlerden iseniz cevap ve şart burada müminlerden iseniz sadece Allah'a tevekkül edersiniz bu anlaşılıyor. Evet devam edelim Evet Davut Elfa suresi ikinci ayetin konuya dair tefsiri. katse bak daha önceden geçmişti işlemiştik bünyamin Elba suresinin sonundaki ayetin tefsiri. Sonundaki ayet derken sonundaki 64. ayet değil mi? Öyle geçiyor. Öyle mi? Neyse Kadsebak daha önceden geçmişti. Arkadaşlar işlemiştik. 5. Eyüp. Tanak suresinin 3. ayetinin konuya dair Kat Kadsebak daha önceden yine geçti. Üzerinde durduk. Yeniden durmakla zaman kaybımız olacak. Güzel. 6. Ee, Yunus. İbrahim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sıkıntılarında söylediklere hasbi'lallahi ve le yelmecin sözünün büyüklüğü. Üzerinde de durduk. Bunun hasbunallahu ve ni'mel vekilin hem İbrahim aleyhisselam'ın sözü olduğunu hem de Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın sözü olduğunu hatırlattık ve bu sözden de Allah'a dayanmak ve tevekkül etmek gerektiğini anladık. Burada kalıyoruz kardeşlerim. Bizleri elhamdülillah bu dersimizde de başarıya ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle yeni bir babla başlayacağız. Babımız Allah Subhanahu ve Teala'dan ümit kesmek yani ümidi kaybetmek konusu. Ve onun tuzağından güvende olmak bu konulara değineceğiz. Allah izin verir, bir izninle burada olursak başlayacağız. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü ennâ ilahe illa enke ve estağfuruka ve etubu. Allah bizden razı olsun kardeşler. وصغارها للحياة ومن يصل على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين